Şimdi abiler bakın şuraları anlamamız lazım. Peygamber aleyhisselamın dönemi kafirlerle, münafıklarla, fitnelerle, fesatlarla geçmiş. Cenab-ı Allah kafirsiz, münafıksız, fitnesiz bir cenneti birine verecek olsaydı Fatih abi sana bana değil önce Resulüne verirdi. Bir insanın başına İslam için bunun benzeri emsal şeyler gelmiyorsa bir tedirgin olması lazım. Ben nasıl bir Müslüman'ın da İslam'ın derdiyle, ümmetin derdiyle dertlenmiyorum ve Cenab-ı Allah başıma böyle dertleri, musibetleri düçar etmiyor diye. Bir sormak lazım tek derdin iş yerindeki çekler patronunun maaş günü mü diye.